Onlardan seni dinleyenler vardır fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir.